rahim. Kitabımızın adı Gelin bir saat iman edelim Allah'a hamd eder ondan yardım ve mağfiret deleriz Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalett, her dalalette ateştedir. Bundan sonra ey hayatın hayhuyuna boğulmuş, ayrıntısında kaybolmuş insan biraz dur ve düşün kimsin sen bu sürükleniş nereye kalıcı mısın geçici mi eğer geçiciysen, varacağın nokta neresi cennet mi cehennem mi? gerçek şu ki inançsız bir yaşam aldatıcı bir serap gibidir susuzluktan kavrulan onu su sanır Büyük bir iştiyakla ona yönelip yanına vardığında, onun hiçbir şey olmadığını, yalnızca aldatıcı bir serap olduğunu görür diyor Nur 39'da. Gel bir süre iman edelim. Muhakkak ki kalbin iç fısıltıları ve temayülleri, fokurduyan bir tencerenin suyundan daha çalkantılı, daha değişken, Abdullah bin Revaha'nın Ebu Derda'nın kolundan tutup ona söylediği bir sözdür. Muaz da arkadaşına söylemiştir. Haydi beraber bir süre iman edelim. Bize yaraşan hele gurbetin bizi çepeçevre kuşattığı ilim ehlinin ilimden başka akrabalık bağının kalmadığı böylesine meşhum bir çağda kendimizi ve etrafımızdaki insanları hadi gel otur beraber bir süre iman edelim diyerek dinimiz hakkındaki bilgimizi artırmaya Allah'ın ve insanların üzerimizde bulunan haklarını vermeye davet etmemizdir. Ve bu davete icabet ettiğimizde de her birimizin haleti ruhiyesinin yara her şeyi bir kenara itip alel acele sana koştum ki benden razı olasın diye haykırmasıdır. Sesim net değil mi? İtiraf edelim ki dünya damarlarımızdaki kanın akışı gibi bizi çepeçevre kuşatmış, sevgisi kalbimizin en derin köşelerine sinmiş durumdadır. Öyle ki ahiretimizi fani bir dünya malına ödünç alınıp başkalarına terk edebilecek bir mala, vefası ve bekası olmayan bir dünyaya karşılık sattık. <gülüyor> Halbuki dünya gün geçtikçe bizden uzaklaşmakta ve ahiret adım adım yaklaşmakta bize. Elbette ki her iki tarafında erleri vardır. Sen ey Allah'ın kulu, sen ahiretin erlerinden ol, Bırak dünya ehline Aldanıp dursun onlar Ey İslam kardeşim Sana dünyada dünyaya Tutkun Dünya sevgisine mağlup bir insan gelip Senden nasihat istedi mi Ona de ki Hadi gel bizimle biraz otur da imanını artıralım de Bunu yaparken de asla Erinme onu savsaklamaktan, ötelemekten, özellikle ondan yüz çevirmekten sakın. Zira eminim ki Yüce Allah'ın Abdullah bin Ümmü Mektum'dan yüz çevirip onunla ilgilenmedi diye Resulünü ama geldi de suratını astı ve ondan yüz çevirdi. Nereden biliyorsun? Belki de o nefsini günahlarından arındıracak, ya da ibret alıp onlardan faydalanacaktı. Bu tür bir taleple karşılaşan mümin kardeşim böyle anlarda sana yakışan <gülüyor> bu anı fırsat telakki edip değerlendirmen ve Yasin suresinde geçen salih kulun misyonunu yüklenmendir. Kentin en uzak yerinden bir adam hızlı adımlarla koşup geldi Ey kavmim gönderilen bu elçilere tabi olun sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendilere doğru yolda olan bu kimselere uyun neden beni yaratmış olan ve hepimizin dönüp varacağı Allah'a kulluk etmeyeyim dedi evet kardeşlerim bunları duyan kavmi bütün öfkesiyle ona yönelip onu öldürdüler ve melekler ona Haydi sana vaat edilen cennete gir dediğinde o diriyken acıyıp nasihat ettiği kavmini yine hatırladı. Keşke kavmim Rabbimin beni affettiğini ve beni mükafatlandırdığını bilseydi demiştir. Emri bil maruf, insanlara iyilik yapma Müslümanın kalbinde damarlarında akan kan gibidir daima canlı ve taze olmalıdır. Onlar bulundukları cemiyete dilleriyle ve tutumlarıyla daima Firavun'un ailesinden çıkan mümin kişinin kavmine yaptığı şu nasihati ifade etmelidir. Ey kavmim bana uyun ki sizi doğru yola götüreyim. Ey kavmim bu dünya hayatı yalnızca aldatan geçici bir maldır. Kuşkusuz ki ahiret Ebedi kalınacak yerdir. <gülüyor> evet kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Kaderin size neler hazırladığını bilemezsiniz. Belki de arkadaşınızı çağırıp iman ettiğiniz an sizin ya da muhatabınızın ölüm anınızdır. Allah Resulü ve selam. her insan haşır meydanına Ölüm anında uğraşmakta olduğu işle uğraşır bir halde diriltip getirilecek buyurmuştur. Bu durumda siz Rabbinizin huzuruna salih bir amelle meşgul iken çıkacaksınız. ve vesselamdan veraseten almış olduğunuz tebliği ehline tevdi edilmesi gereken emaneti ümmete nasihat etmeyi hakkıyla ifa etmiş olduğunuzu kanıtlamış olacaksınız. Belki de bu tebliğ anınız duaların mutlak surette kabul edildiği bir ana rastlayacak. İyiliği öğreten, ona rehberlik eden kişiye o iyiliği yapmış gibi sevap vardır. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın sizi tek bir insanın hidayetine vesile kılması sizin için develerden çok daha hayırlıdır sizin peygamberinizin yüklenip onların öğretilerini tebliğ etmeniz fazilet olarak size yetmez mi? İşte bu peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. <gülüyor> bu yüzden sen de onların bu doğru yoluna uy buyurmuştur Enam 90'da. Ey İslam kardeşim yükümlü bulunduğun hakları ihmal etme bu tür anları değerlendir ahiretin için dünyadan cimrilik yapma şu düşünceyi bilinç altına yerleştir yaşadığımız bu kürede Allah'a isyan değil ibadet edilmeli ve iradeler ona olunmalı Allah daima anılmalı unutulmamalı ona körlük değil şükredilmelidir eğer sen bu yerkürede Allah'a itaat edilmesini ve itaatkar müminlerin sayısının artmasını samimi bir kalpten istiyorsan makaslarla vücudundan parçalar koparılsa testereyle bedenin baştan başa kesilse bile aldırma tebliğ yolunda sabit adımlarla devam et. Vaktin gece veya gündüz olması seni bu kadar ilgilendirmesin. Eğer bir gün nefsi ve şeytani iç fısıltılar göğsünde iz bırakan bir tereddüde neden olursa Hazreti Nuh hanımsa onun hakkı söyleme ilahi mesajı tebliğ etme uğruna maruz kaldığı hakaretleri ölçlenmesi, Hüzünleri hatırla. O senin için bir örnektir. Nuh Rabbim diye yakardı. Kavmimi gece gündüz usanmadan, gevşemeden, karamsarlığa düşmeden senin hak yoluna çağırdım. Ama bu çağrım onların kaçışlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Ben onları affetmen için onları sana her davet edişimde parnaklarını kulaklarına tıkadılar. Giysilerini başlarına sarıp sarmaladılar. Küfürde ayak dirediler ve kibirlendikçe kibirlendiler diyor Nuh 5'ten 8'de. Evet kardeşlerim, düşünün yerden gökten sular fışkırdığını ve bir de Nuh Aleyhisselam'ın bu tufandan önce bir gemi yaptığını hiç denizin, suyun olmadığı bir yerde insanlara suların dolacağını ve bu gemiye binenin kurtulacağını ancak buna iman ehli itikad eder kardeşlerim. İmana davet esnasında muhatabından bir hoşnutsuzluk, bir uzak duruş ya da bir yüz çeviriş gördüğünde her şeyden önce özelleştirini yap ve kendine Acaba ben nerede yanlış yaptım da? Dilinden söylediklerini kalbinden tasdik et, kabullen. Zira sözlerin ve eylemlerin şerî nazarındaki itibarı onlara iten niyetlerin niteliğine göredir. Eğer niyet hayır ise amel makbul, niyet şer ise amel mertuttur. Sesim net mi? Niyette ihlatsızlık gibi bir durumla karşılaştın mı? Yerin ve göklerin Rabbine yönel ve ona dua et. Salih bir amel ve halis bir niyet sahibi kılınmayı ister. Evet. Haydi. Rabbe yolculuğumuz için azık hazırlayalım. İmam-ı Şafi'ye. Allah kendisine rahmet etsin bir cenazenin yanında hazır bulundu onu örttüklerinde ona baktı ve şöyle dua etti Allah'ım senin ona ihtiyacın olmadığı ve onun sana ihtiyacı olduğu için onu bağışla Amin şunlar onun hikmetli sözlerindendir münazara yaptığım hiçbir insanın Hatalı çıkmasını arzulamadım. Üç şey yapılması en zor amellerdendir. Yoksulken cömert olma, Yalnızken takvalı kalma, Kendisinden beklentin ve korkun olan kişinin yüzüne doğruyu söyleme. Evet. Allah hepimizi hayırlı insanlardan kalsın. İsterdim ki bütün insanlar benden ilim öğrensin. Ve o ilimden hiçbir şey bana nispet edilmesin. İlim talebesinin üç şeye gereksinimi vardır. Durumunun iyi olması, ömrünün uzun olması ve zeki olması. İmam-ı Şafi'den bazı nasihatler. Ey Yunus! bir arkadaşından hoşuna gitmeyen şeyler sana ulaştığında ona hemen cephe tutup arkadaşlığını bitirme eğer bu hataya düşersen şüpheyle kesini izale etmiş olursun bilakis onunla görüş ve ona bana senden şunlar şunlar ulaştı de ve sakın bunları sana ulaştıranın ismini ona deme eğer bunları söylediğini inkar ederse ona inan ve ona elbette ki sen daha doğrusunu, daha yalansızını söylersin de ve başka bir şey söyleme. Ama söylediğini itiraf ederse ve sen bu konuda onun geçerli bir özrü olduğunu görürsen onu kabul et. Böyle bir özür bulamazsan ona bana ulaşan bu sözlerden senin kastın neydi de ve eğer bir şekilde özür kabul edebilecek bir şey söylerse onu kabul et. Ama hiçbir özür bulamazsan ve durum açık ve net olarak gün yüzüne çıkarsa o zaman bunu ondan bir kötülük kabul et. Bu durumda sen muhayyersin. İster sen bu kötülüğün aynıyla ona karşılık verirsin istersen onu affedersin. Ama elbette ki onu affetmen takvaya daha uygun ve saygınlığın gereğindendir. Yerham-ı Çünkü Allah Azze ve Celle bir kötülüğün cezası onun misli ilendir. Fakat kim affeder sevgi ve dostluğunu devam ettirirse elbette ki onun ecrini Allah verecektir. O zalimleri sevmez. Şura kutba. Eğer gururun seni onu cezalandırmaya kışkırtırsa onun önceden sana dokunan iyiliklerini düşün Ve onları da hesaba kat Bu kötülüğüne karşılık Ona bir iyilik yap Kesinlikle bu kötülüğü onun Önceden sana dokunmuş birçok iyiliğini unutturmasın Zira bu Zulmün ta kendisidir Ey Yunus Dostun varsa üzerine titre Çünkü dost edinmek çok zor dosttan ayrılmak ise çok kolaydır. İnsanlardan uzak durmak düşmanlığa onlarla samimiyet ise kötü dostlar edinmeye sebep olur. Ne kapalı ne de samimi ol. Bunun yerine ikisinin ortası bir yol seç. Konuşmak için sukuta hüküm çıkarmak için de düşünmeye başvurun. İnsanların rızası ulaşılmaz bir gayedir. Sen senin için önemli olana önem ver ve onları gözet. Onların rızasını kazanmaya yol yoktur. Biliniz ki Kur'an'ı öğrenen insanların gözünde büyür, hadis öğrenenin delilleri kuvvetli olur, Arapçayı öğrenenden çekinilir, Arap edebiyatı öğrenenin zevki incelir. Matematik bilenin zekası bilenir, İslam hukukunu öğrenenin değeri büyür, nefsini korumayana ilim fayda vermez ve bütün bunlar ancak ile fayda verir. Bir adam İmam-ı Şafi'ye yaşını sordu. O kişinin yaşını söylemesi mürüvvete aykırıdır. Çünkü yaşı küçükse o hakir görülür. Büyük ise işe yaramaz kabul edilir diye cevap verdi. La ilahe illallah. İşler karışıyor. Evet, İmam-ı Şafi geceyi üçe böldü. İlk bölümünde kitap yazar, ikincisinde namaz kılar, üçüncüsünde uyurdu. Allah ondan razı olsun. İmam-ı Şafi bir keresinde Yemen'den döndüğünde beraberinde 20 bin dinar vardı. Mekke'nin dışına çadırı kurdu ve bütün dinarları dağıtmadan oradan ayrılmadı. Bir adam ona bir konu hakkında soru sordu. O da aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu dedi. Bunun üzerine soruyu yönelten ey Ebu Abdullah bu konuda sen ne diyorsun deyince bu soru karşısında İmamı ı Şafi titredi, ürperdi eğer aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis rivayet edip de ona görüş belirtirsem beni hangi toprak kabul eder hangi gök beni gölgesine alır evet rivayet edilen her hadis başım gözüm üstünedir buyurmuştur evet Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim demek ki bu nasihatler insana her zaman hayır veriyor. İman, komutan, amel de sevk edendir. Nefis bu her ikisine bağlıdır. Komutan emretse ama sevk edici sevk etmese ya da sevk eden harekete geçirse ama komutan emretmese bunun hiçbir faydası olmaz ama komutan emir verse, saik de sevk etse nefis ister istemez itaat eder ve amel güzelleşir. Tavus şöyle anlatıyor. Ben Mekke'deyken Haccaç beni çağırdı ve yanına oturup bana yaslanmam için bir yastık verdi. Bu arada Kabe'nin etrafında bir adam yüksek seslen telbiye getirdi. Haccaç Adamı bana getirin dedi. Adam gelince kimlerdensin dedi. Adam Müslümanlardanım dedi. Sana İslam'ını sormadım. Bana neyi sordun? Memleketini sordum. Yemenliyim. Haccaç kardeşini kastederek Muhammed bin Yusuf ne durumda dedi. Adam da büyük ve iri dedi. Sana bunu sormadım. Neyi sordun? yaşantısını kastettim. Çok zalim ve adaletsiz mahluka itaat eder, yaratıcıya ise isyan. Onun benim nezdimdeki değerini bildiğin halde benimle böyle nasıl konuşursun? Sen onun senin ya sen onun senin yanındaki değerinin Allah'ın benim yanımdaki değerinden daha büyük olduğunu mu sanıyorsun? Ve ben Allah'ın evini ziyarete gelmiş Resul'unu tasdik etmiş, dinini mutlak hakim kabul etmiş bir insanım. Bu sözler karşısında zalim haccaç söyleyecek bir söz bulamadı ve sustu. Adam da kendisine izin verilmeden kalktı çekip gitti. Ben onu izledim. Çünkü onun bilge bir adam olduğu belliydi. Adam Kabe'ye gitti ve onun duvarına sarılıp şöyle dua etti. Allah'ım Yalnızca sana sığınıyor ve iltica ediyorum. Allah'ım cömertliğine olan hasretimi dindir ve senin verdiğin güvenceye sadık kalanlardan kıl beni. Cimrilerin isteksizliğinden, zenginlerin elindekinden beni azat eyle. Allah'ım yakın inşirahını, kadim keremini, güzel adetini esirgeme benden. Amin. Bu duayı yaptıktan sonra kalabalığa karıştı ve kayboldu. Daha sonra onu arife gecesinde gördüm şöyle dua ediyordu. Allah'ım eğer haccımı, çabamı, yorgunluğumu kabul etmediysen beni haccımı kabul etmeme musibetinden dolayı alacağım ecirden mahrum bırakma. Duasını yaptı. Daha sonra kalabalığa karıştı ve kayboldu. Daha sonra onu toplanış gününün sabahında ah bedbağlığım Allah'ım kurtar beni ondan keşke affolunsaydım dediğini ve bunu diyen tekrarladığını gördüm. Ey nefsim nice zamandır ağlarsın ihlaslı ol ve kurtul demiştir. Bir keresinde ona Allah'a itaat edenler nasıl iradelerine hakim olup o hal üzerine kalıyorlar diye sorulduğunda o da onlar dünyaya kalplerinden çıkarmışlardı. Zaten bunu yapmamış olsalardı tek bir secdeleri bile sahih olmazdı diye cevap vermiştir. Evet. En olgun insan öfkesine hakim olandır. Özünde bulunmayan şeylerle insanlara iyi görünmeye çalışan kimse Allah'ın gözünden düşer. Bir insan dinini arzusuna tercih etmedikçe kemale ermez ve arzusunu dinine tercih etmedikçe de helak olmaz. Allah hepimize mağfiret etsin. Ses net değil mi arkadaşlar? Haydi davranın. Kalplerimiz paslanmış durumda. Bakın Ebu Abdullah el-Berai Allah'a şöyle yakarmıştır. Senin keremin Efendimiz affına ümit var kıldı bizi. Cömertliğin senin fazlına tamahkar eyledi bizi. Günahlarımız ümitsizliğe sevk etse de bizi seni tanıyan kalplerimiz senden ümidimizi kesmekten alıkoyuyor bizi bize faziletini bahşet ey kerim ve affını yağdır üstümüze ey rahim amin ya Rabbi o yine şöyle demiştir arzular bizi en iğrenç şeylere itti bize hiçbir yarar ve zarar vermeye muktedir olmayanlar karşısında zelilleştik bizim için ne rızka ne hayata ne ölüme ve ne dirilişe malik olmayanlara boyun eğdik. Heyhat, bunları yapmama rağmen Rabbimi hakkıyla tanıdığımı nasıl düşünebilirim? Heyhat ki heyhat. Evet. Muhammed bin Salih şöyle demiştir. Bağdat'ın İbrahim el-Harbi'nin ne edebiyatta, ne hadiste, ne fıkıhta ne de zühte bir benzerini yetiştirdiğini bilmiyoruz. Büyük Arap grameri alimi Salep şöyle demiştir. 50 seneye yakın bir süre İbrahim el Harbi'nin hiçbir nahi ve lügat dersini kaçırmadım. O bir adama bunlar senin çocukların mı diye sordu. Adam evet deyince ona şöyle dedi. Onların seni Allah'a karşı günah işlerken görmelerinden sakın Yoksa onların gözünden düşersin. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'ın kuldan yüz çevirişinin alameti, onu ilgilendirmeyen şeylerle onu meşgul etmesidir. Allah'a giden yol, aleyhissalatü vesselamın izinde gidip, onun sünnetlerine tabi olan bütün yolları kullara kapalıdır. Muhakkak ki söze Allah'ın Resulunda güzel bir örnek vardır. Yayılmış bir övgü ve örtülmüş bir ayıp olmaktan sakın şahsiyetli ol. Kardeşlerinin hatalarına tahammül göster. Dünyanın bana verdikleri beni keyiflendirmez. Çünkü ben bir asıl kural koydum. Selamun benim sorunum var ya bu yaşam kan keder bela ve musibetten ibarettir alemin bütünü şer verdiği hüküm şudur seni daima istemediğim şeylerle karşılaşacağım Eğer olur da beni sevindiğim bir şeyle karşılarsa ne hala Yoksa asıl daima ilk söylediğimdir. Bazı vakitler nefsimi Yusuf kendimi de Yakup telakki ederdim. Yakup'un Yusuf için düştüğü hüzünlere ben de nefsim için düşerdim. Ve bir müddet ona göre davrandığım da oldu. Benan demiştir ki o nimet vererek sana tuzak kurmuş ve sen bunu unutmak istiyorsun. Sana müddetini görebildiğin bir mühlet vermiş ve sen bunu uzun sayıyorsun. Onun gözünden düşmüşsün, bunu ne umursuyorsun ne de bunun farkına varıyorsun. Ey bütün gaybın katında aşikar olduğu yüce Allah'ım! Yarın katınızda isminin ne olacağı, o kadar bilmeyi isterim ki. Ve ey günahları çok bağışlayan Allah'ım. Günahlarımı ne yapacağını öylesine merak ediyorum ki. Ey kalpleri yönlendiren ilahım. Amelimizi neyle mühürleyeceksin? Bunu bilmeyi ne kadar çok arzuluyorum. Dünyayı etraflıkça etraflıca tasavvur etmek istiyorsan bir çöplüğe bak. İşte dünya tamı tamamına odur nefsini tanımak istiyorsan bir avuç toprak al ve düşün sen ondan yaratıldın ona döneceksin ondan diriltileceksin kendi mahiyetini bilmek istiyorsan la ilahe illallah burayı geçeyim işte durumun budur büyüklenme ve nasıl kendisini benzerlerinden üstün görürsün al I...